أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتديا لولا أن هدان الله وما توفيقي وعتصام إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله وابشرح لي صدري ويسر لي امري وحل العقده من لساني يفقهوا قولي ويسروا امري الى الله ولا حول ولا قوه الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب أن الله <coughs> وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَتٌ فَصْفَهِ الصَّفْحَ الْجُم۪يِّ Hicr suresinin 85. ayeti kerimesinde kaldık. Sureyi i Hicr, son bölümündeyiz. Hicr suresini bugün muhtemelen bitiririz. Lut Aleyhisselam'ın kavminin başına gelenleri, Şuayb Aleyhisselam'ı, konuştuk. Ve ma halaknas semawati vel ard. Allahımız ki biz ve ma yaratmadık es gökleri vel arda yeri ve ma beynehuma ve yer ve göğün arasını. Yaratmamızın gayesi illa bil hak hak ile. Yani Mevla'nın yaratmasının bir gayesi, bir maksadı vardır. Başıboş, lüzumsuz, gereksiz. Allahü Teala durdu, durdu, ben bir şey yaratayım böyle. Bir insan bir şey yaparken gayesiz, maksatsız yapmıyor. Bir yere bir beton döküyor, bir şey yapıyorsa ne yapıyorsun? Ne bileyim işte, betonları döküyoruz, üzerine de demir atıyoruz. Ne yaptığı belli değil, böyle bir efendim beton yığını yapıyor. Dünyada böyle bir yer yok, dünyada yok. Allah Celle Celaluhu da beyhude başıboş bir iş yapmaz. Gökleri yarattım, yeri yarattım, arasını yarattım bilhak, hak ile yarattım. Bunların bir gayesi, bir maksadı vardır. Yaratan Allah büyüklüğünü, azametini, kibriyasını gösteriyor. Yarattıklarına merhametini, şefkatini lütfunu gösteriyor. Evlata ala yediriyor, içiriyor, hayat veriyor, nimet veriyor, imkan veriyor. Ve hep muazeli uyum içerisinde. Ve inne sa'a ki kıyamet ise. Dünya'daki bütün kullanılan eşyalar, mevcudatlar hepsinin bir müddeti var. Vakti doluyor, eşya eskiyor, yıpranıyor, yok oluyor. Araba, ev, bağ, bahçeler neyse, binalar, fabrikalar, makineler bir müddet sonra İfranıyor, eskiyor, binaları yıkmak durumunda kalıyorsun. Allah Celle Celaluhu bu yarattığı dünyada da bir müddet tayin etmiştir. O müddet bitince leatiye, o kıyamet anı geliyor. Buna şöyle bir misal verebiliriz. Dev bir bina yapılmış. Yüzlerce daire, efendim, 50 kat. yüksek bir, bir bina. Onun kullanım ömrü bitiyor, artık dayanıklılığı kalmıyor. Yani oradaki demir, oradaki çimentosundan, betonundan ayrılıyor artık, dağılıyor. Oradakiler diyorlar ki biz bunu yıkmak zorundayız. Yıkmazsak bunun altında kalırız, enkazın altında. Sonunda patlayıcıları yerleştiriyorlar, vakti geliyor. Oradakilere diyorlar ki boşaltın burayı. 20 gün sonra bu bina otomatik olarak bu patlayıcılar devreye girecek, patlayacak. Oradakiler diyor ki hayır biz istediğimizi yaparız, istediğimiz gibi burada otururuz, bu bina bu bizim, bu bina şu, tamam böyle ama biz yıkmasak yıkılacak. Laf dinleyenler dinliyor, dinlemeyenler içerisinde ise misal Efendim binanın enkazın altında kalıyorlar. Şimdi, ve innesa'ah, Allah buyuruyor ki kıyametle atiye, o geliyor, kıyamet kopacak, gökler yıkılacak, yerler yıkılacak, bütün kainat yok olacak. Allah buyuruyor ki ''Fasfahis safhal cemil'' Mevla, aldırış etme Habibim. Fasfah, salıver, bırak. Aldırış etme. he mi ı görmezden gel. Onlar isyan ediyorlar, tuğyan ediyorlar, Allah'a meydan okuyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Hepimiz ve Vesselam da kendini parçaladığı için bir kişi daha Müslüman olsun, bir kişi daha Allah'a kul olsun da ahiretin çünkü sonsuz azabı, Mevla Celle Celaluhu buyur ki, bana iman eden ediyor. İman etmeyen, o beni tanımıyorsa, ben de onu tanımıyorum. Habibim, Fesbah, görmezden gel, aldırış etme. Senin hırsını ben biliyorum, senin gayretini ben biliyorum, senin rahim sonsuz yani merhamet, ne kadar merhametlisin, ne kadar şefkatlisin, biliyorum. Allah daha da merhametlidir. Rasûlullah Efendimiz'e o merhameti, o duyguları Allah vermiştir. Bir insanın merhametini Allah vermiştir. Bir yabani bakıyorsunuz, bir arslan gidiyor ceylanı parçalıyor, yavrusuna yatıyor, bir süt veriyor, bir at ayağını kaldırıyor, yavrusuna süt veriyor. O merhameti Allah vermiştir. Yani insanoğlundaki merhamet duygusu, işte o merhamet duygusunu Allah vermiştir. Allah'ın verdiği merhametle Allah Celle Celaluhuna, işte Mevla Teala bunu acımadı mı, bunu mu acımadım gibi Allah'a böyle nahoş ifadeler veya saygısız cümleler kurmaya kalkışmak çok büyük bir fezaat olur. Bundan dolayı Allah'ımız buyurur ki burada Habibim, bas -saf hâldim, Onlar had bilmezler, e, a, Yaratana boyun eğmezler, Kibir, gurur, haset içerisinde, ha, ihanet içerisinde Aldırış etme Habibim. Görmezden gel mesela. Çok kötü bir insan vardır. Öbürü de dayısı, amcası da çok gayretli, yahu falan. Öbürü de der ki ya biz bunu uğraşıp duruyoruz. Ya bırak, Bunlara, bu adam olmaz. Adam olmaz demek yani elden bir şey gelse ona gereken yapılacak. Maddi manevi neyse ne yaparsan yap o efendim şirazesini kaybetmiş. Allah Celle Celalünde ya yarattığını biliyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de onun Habibi. Hepimiz ve Vesselam'a da فَصْفَهِ السَّفْهَ Cemil Güzellikle bırak. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinden şu çıkıyor ortaya. Yani yeryüzünde bir insan Allah'a kendisi meydan okuyor, Allah'ın emirlerini çiğniyor, tabiri kendine göre bir batıl yolda gidiyor. Fakat insanların canına, malına, ırzına tasallut etmiyor. Yani kendi isyanı ve gavurluğu kendine oluyor. Bu durumda biz ona söyleriz, uğraşırız, hakkı cemil diyor, güzellikle izah ederiz, yola gelmiyorsa güzellikle de bırakırsın artık. Kendi sonucuna kendisi katlanır, kendi efendim dayanamayacağı cehenneme kendini atmış olur. Ancak eğer insanların canına malına tasallut etmeye kalkışırsa o zaman başkasının canını korumak için o kişiye müdahale edilir. Yani işte bu devletler arasında savaşla müdahale edilir veya şahıs olursa ona gereken müdahale edebilir. Teröristlik yapıyorsa işte bu şekilde. Evet. Bu mesele mühim bir konudur. Kale mucahid ve katade ve gayruhum. Kane haza qablul qital ve huwa kema qala fe in haza mekkiyetu vel qital inma sura ba'del hicra. Şimdi tabii Mekke-i Mükerreme'de bu ayet-i kerimeler resul Efendimiz A.S.'ın Devlet olarak müdahale hakkı yoktu. Ee, şimdi نَنْرَامِنْكُمْ مُنْ كَرَى Rasulullah diyor ki, kim, sizden kim bir kötülük görürse اَيُّهُ فَلْيُغَيْرْهُ لِيَدِهِ Eliyle değiştirsin. El, burada devlet demektir, yetki demektir. Yani yetki varsa o yanlışı değiştir. İnsanların yanlış yapması, ahlaksızlık yapması, gayrimeşhurluk... Müdahale edilebilir. Müdahale eder, yapma bunu diye. İnsanları ıslah etmek lazım, başıboş bırakmaya gelmiyor. Asker gibi, yani askeri özgür bırakırsan, yani kışlada yatmak ister, operasyonda dağlarda aç, susuz kalmak istemez. Aa, şimdi burada benim yasat eğer buna gücünüz yetmiyorsa, yani devlet değilsin elinde bir yetki yoksa, bilisani diliyle söylersin, yapma bunu. Bu efendim ihanetler, hasetler, efendim kem gözler, e, dinava tanamukadesi ata ihanet etmek, işte içki kumar faiz zinalar. Haramdır bunlar vesaire. Dilli ile söylersin. وَاِنْ لَمْ يَسْتَطِيَا Buna da günün yetmiyorsa فَبِقَلْبِي وَاَذَا لِكَ اللّٰهُ فُرْا اِمَنْ Bu en zayıfıdır. Yani kalbinle buğz ediyorsun. Ya bu ne kadar çirkin bir şey ama şey şeyi çözemiyorsun. Bu çok İslam'ın zayıf olduğu bir dönem. Çok az söylemek mesela. Şu anda söylüyoruz. Yetkisi olan da o yetkisini kullanacak. Hakkı ve adaleti tesis edecek. Haramı ve günahları kaldırmaya çalışacak. 86. Ayet, İnne rabbeke muhakkiki rabbin Allahu vel halikul alim. Allah yaratandır. Bütün mevcudatı, canlı cansız her şeyi yaratan, gördüğümüz göremediğimiz, bindiğimiz bilemediğimiz bütün mükevvenatı yaratan el alim ve her şeyi bilen. Yani insan toprağın üstünü görüyor, toprağın altında ne kadar canlılar var. Oo. Toprağın altındakilerin hürmeti toprağın üstündekilerden daha fazla. Ne demek bu? Toprağın altında yaşayan yani öldü zannettiğimiz alimler, veliler, şehitler, Allah dostları, peygamberler. Onların hatırı bizden çok fazla. Zaten peygamberlerin hepsi gitti zaten peygamber. Yok. Ne Nebi ne Resul kıyamete kadar peygamber gelmeyecek. Geldim diyen hepsi kafir olur, dinsiz olur. Frenk kafirinden beter olur. Yok. Yani kıyamete kadar Hatemen Nebi'nin peygamberlik bitmiştir. Daha peygamber gelmeyecek. Resul, Nebi vesaire gelmeyecek. Geldim diyenler, varım diyenler veya böyle bir iddiada bulunanlar mutlak ginsizdir bunlar, kafir olurlar olan Böyle şeylere sakın inanmayalım. O dönem dönem böyleleri bir diye ortaya çıkıyorlar. Yani mendeburluklarını ortaya koyuyorlar. Allah Celle Celaluhu inne rabbeke muhakkakki rabbin huvel kallâkul. Kallâk kelimesi, halik yaratan, kallâk son derece yaratan her şeyi. Yani canlı cansız nebatat mevcudat efendim gördüğümüz göremediğimiz bir damla suyun içerisinde mevla bir sürü canlılar yaratmış insanın ham maddesindeki meni dediğimiz bir bir e, damlasında bir kaç, yüz bin tane insanın ham maddesi mevla tale yaratmış Allah'ın yaratmasının sınırı yok yeryüzünde sekiz milyar insan varsa sekiz milyarlık insanların var olmasını sağlayan o sperm dediğimiz şeyi ham maddi. ...böyle bir teraziye koyacak olursak, 230 gram geliyor, iki buçuk, 150 gram desek... ...efendim bir kilonun dörtte biri kadar. bir kilo, yarım kilo, 250 gram. 150 gram da değil, 200, 230 gram çünkü o gramlarda ne kadar şeyler oluyor yani. İğne ucu kadar Mevla yaratıyor kullarını, Allah'ın yaratmasının sınırı yok. Üçücük bir avuç efendim ham maddeyle yeryüzünde bütün canlıları, insanları yaratıyor... Allah'ın yaratmasının gücü orada bir, bu kadar bir sıvı büyük adamsı e, o kadar bir şey işte Allah'ın yaratmasının sınırı Hallak sonsuz yaratma kudretine sahip. Allah'ın yaratmasının sınırı yoktur. Evet, evvelayselledi Allah değil midir <gülüyor> elledi halak'es semawati vel arda. Allah yerleri gökleri yarattı. Bi kadirin. Allah celle kadir değil midir alen yahluqu mislahum benzerlerini yaratmaya kadir değil mi? Aziz Nasıl Şerif bu? Öyleyse eldezi olmadı mı kalakassem abat ve yerleri gökleri yaratan Allah yaratmadı mı? Yarattı. Ya kadir on Allah Teâlâ bi kadirin gücü yetmez mi? Allahın yaratılan benzerlerini yaratmaya yetmez mi? Bala Ve yaralı. O alîm. o sonsuz yaratma kudretine sahip alim her şeyi bilendir. Yani Allah'ın başka mahlukları da var demektir. Allah'ın yerleri gökleri yarattığı gibi başka yerleri gökleri de var demektir. Buradan o anlaşılıyor. Ayet-i kerime bu. Yani bu bir ibare falan değil. Yasin-i Şerif: "İnnem emruhu Allah'ın emri izâ erâde şey'en bir şey murâdetmen yekûl lehu kun o fe yekun." Daha ol demesi bilen ifade içindir. Kef daha nun'a varmadan yani kun daha o demeden evla yaratır. Biz anlayalım diye Bundan daha kısa bir kelime yok. Allah'ın celle Celaline buna bile ihtiyacı yok. O yaratması o kadar güçlü, o kadar sınırsız, o kadar sonsuz kudret sahibi. Bir iş adamının 50 tane fabrikası var da Allah'ın celle Celaline niye sadece dünyada sanki bütün dünya şunu düşünüyor. Allahu Teala ancak dünyaya gücü yetiyor. Burayı idare ediyor, Öyle zannediliyor. Öyle değil ya. Öyle değil. Bunun çok efara evlem yeranennallahi elazi İsra suresinde 99. evlem yeral görmez misiniz enallahi dedi Allah Hala gökleri ve Allah yerleri gökleri yarattı. Kadirun <gülüyor> alâ en yahluka misluh. Benzerlerinde yaratmaya kadirdir. Mesela bunu efâ hasibtüm enmâ halaknâkum öyle mi zannediyorsunuz Allah sizi gereksiz lüzumsuz öyle gelişi güzel yarattı. Ennekum ileynâ lâ turcâun. Yani benim huzuruma gelmeyeceksiniz. Tehammelellâhul melikül hak. Allahu Teala çok yücedir. Lüzumsuz, beyhude işlerle Allah uğraşmaz. Evlat talea kullarını Kendisine halis bir şekilde gönlüyle muhabbet edip iman edenlerle kendisine ankörlük yapanlar şöyle serbest bırakır. Hür iradeyle Allah'ım adina billahi Rabben Rab olarak senden razıyım. Ve bir İslam dininin din olarak İslam'dan ve bir Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem lebin Nebi ve olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den razıyım ya Rabb. Din kardeşimi de seviyorum. Bunu kalben mesela söylerken de söylüyorum gerçekten de. Ben din kardeşimi seviyorum. İmana, İslam'ı, Rabbimi seviyorum. E şimdi odam da diyor ki ben de şunu seviyorum, diyor, ben de bu yoldayım diyor. Bu, bu nedir? İtiraftır. Nereye kadar? Ölünceye kadar. Öldükten sonra ta tarafu bilen bir mevla herkese günahını itiraf ettirecek, sevabını itiraf ettirecek bu. Demek oluyor ki bu ayet-i kerimelerin özetinde anlaşılan Rabbimizin yarattığı bu kainat gibi Allah'ın çok yerleri gökleri yaratması gibi yarattıkları mevcudatları var mı? Var olabilir. Olabilir diyorum. Neden? Çünkü Allahü Teala ben bunları yaratmaya kadirim diyor. Yarattığını veya da başka alemleri bahsetmiyor ayet-i kerime, hadis-i şeriflerde. Ancak bazı hadisler vardır Allah'ın yarattığı mahlukat farklı alemlerde teslik ve yetlik diye böyle hadis-i şerifin işaretlerinde Resulullah Efendimiz Miraç'ta farklı alemleri canlıları gördüğünden bahsederken onlar nedir ya Resul, melek midir melektir ancak böyle efendim işte kelimeler kullanmış buna benzer canlılar vesaire. Nedir bunlar? Sonsuz olarak biz onları bilmeyeceğiz. Onlar da bizi bilmeyeceğiz. Zaten mevcudu göremedik ki onları görelim. 87 e, Hicr suresi ve laqad ataynaka ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sana seb'an minel mesanı seb'an sana 7 ayet verdik ayet-i şerif. Kur'an-ı Kerim evlâtullah inna enzennahu fi layletil kadr biz bu Kur'an'ı Kadir gecesi indirdik. Yani Kur'an'ı bahsederken bir de Fatiha-i Şerife özel olarak biz Fatiha'yı indirdik diyor. Fatiha-i Şerif yani 104 kitabın manasını özetliyor. Hz. Ali diyor ki, yani binlerce devyesi efendimsi yani taşıyamayacağı kadar fatiha'nın tefsirini yaparım diyorum. Hakikaten incelediğimiz zaman müthiş manalar var orada. Walladateyna ke biz sana verdik seven yedi minel tekrar eden metani kelimesi tekrar ediliyor. Her namazda tekrar ediyoruz, her rekatta tekrar ediyoruz. Yani insan Sünnetleriyle 40 rekat namaz kılıyoruz günde. Bir de nafile kılınırsa evvabin namazı gibi, teheccüd namazı gibi, işrak kuşluk namazları gibi bu namazlar çoğalıyor. 60'a çıkar, 80'e çıkar, 100'e çıkar vesaire. 100 defa tekrar ediyor icabında insan. Teravih namazında mesela 20 rekatte Fatiha okunuyor. Her okuyuşta insana lezzet veriyor. Kur'an'ın böyle bir mucizesi var. Okudukça Kur'an-ı Kerim'in o ahengi, o nedir? Niye tekrar ediyorsun? Bir insan bir kelimeyi veya bir şiiri tekrar etse, ya anladık tekrar edip durma. Ancak Kur'an'ın böyle bir mucizesi var. Tekrar ettikçe o lezzeti, onun zerafeti artıyor. Mucize. Athena kitabı min el mesani bir <gülüyor> tekrar edilen Fatiha'yı verdik. Ve Kur'an el azim, Kur'anı azimuşşanı verdik. La temeddun eyneke. Gözlerini ilâ mâ mette'nâ bihî. Evlâ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselâm'ı muhatap alıyor. Yani sana söylüyorum efendim ümmetin duysun. Duyuyoruz ya Rabbim. Gözlerinizi la temuddenne. Çevirme ayne ki iki gözünü ilah mâ mette'nâ Dünyalık verdiğimiz. Tarih boyunca hep küffar ve alem Mesela Musa Aleyhisselam döneminde Firavun'un gücü var, kuvveti var, yetkisi var. İbrahim Aleyhisselam döneminde Nemrut'un gücu var, kuvveti var, kudreti var. İbrahim Aleyhisselam Efendim bir yurdundan e, tard ediliyor. Yani kovuluyor, bir tarafa gidiyor, orada evi kalmıyor, aç kalıyor. Kumları torbaya dolduruyor. Ondan sonra açlığı bastıralım diye, yani diyor ki ya bir şey getirdim ben buraya diyor. Avunsunlar diye vesaire. Kandırmak manasında değil. Efendim, e, o da yolda, yolda kalmış, yiyecek bir şey yok. Bu kadar sıkıntı içerisinde. Efendim böyle ağaca yaslanıyor, onlar da bu çuvalda ne var diye açıyorlar, Efendim, dünyanın en lezzetli e, buğdayı, onu öğütüyorlar. Efendim işte Hacer annemiz, o ekmek pişiriyor. Sonra İbrahim aleyhisselama, buyur ya İbrahim, getirdiğin buğdayı pişirdik. O da demiyor tabii ya, ben kum getirmiştim, buğdayın neyin nesi falan. Anladı bir mucize, Allah'ın rahmeti lütfu keremi ve Diyorlar. Ee, Ondan sonra o kalan buğdayı da ekiyor. Mevla bir bereket veriyor. İşte İbrahim Aleyhisselam orada gelene geçene yediriyor. İbrahim Aleyhisselam'ın bereketi, hall İbrahim bereketi dediğimiz. Mevla Teala, o oradan ham madde oradan sağlanıyor. Adam bir iş yapıyor. basitliği tezgah kuruyor. Diyor ki ben bu fabrikaları şurada bir tezgah kurmuştum diyor. Şöyle iş yapıyordum diyor. Oradan efendim işimi büyüttüm diyor vesaire. Bir avuç kumla Mevla Teala'nın Büyük nimetler verir. verir sonsuz kudret sahibi Allah'tır. Celle Celaluhu, kurban olduğum Rabbim. La <gülüyor> temuddenne, gözlerini çevirme ayn-eike. Medde kelimesi, bakmak demektir. Ayn-eike gözlerini ilâ Muhammed Teânâ nimetlendirdiğimiz efendim o dünyalık sahibi olan küffâr aleme onlara bakma, çevirme, yönelme. Efendim bi ezvacen minhum. Bir takım verdiğimiz şeyler bir takım şeyler. Yani dünyalıklar. Eee ve la bundan dolayı da sen mahzun olma. Mahzun olma ve hafız cenahıke lil Müslümanlara karşı kanatlarını indir. Müslümanlara merhametli ol, şefkatli ol. Bu ayeti kerimede çok önemli hassas manalar var. Yani biz sana Habibim Ya Muhammed Sallallahu Aleyhi ve gibi bir sureyi biliyorsun. Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap sana nasip etmişiz. Şimdi burada bir insan Allah'ın huzurunda namaz kılıyor. Kur'an-ı Kerim gibi bir Allah'ımızın kitabını okuyor veya hafız-ı kelam oluyor veya İslam ilimleri öğreniyor. Bir insan diyor اَمَنْ اُوْتِيَ الْكِتَابِ Kime? Allah'ın kitabı verildi de. Efendim, kendisindeki Allah'ın kitabı hamilül Kur'an olmasına rağmen efendim bir başkasına e mimma utiye khayran minhu ya o benden daha hayırlı derse ya şu olsaydı daha iyi olurdu şu yapsaydık daha büyük adam olunurdu e sen hamilül kuransın kuran ehlisin ona niye özeniyorsun o sana özensin fakat istas galebime azzamaullah Allah seni aziz kılmış sen kendini küçültüyorsun zelin kılıyorsun bu Allah'ın gazabını celbeder onun için iman ehli İslam ehli Mü'min veya ilim Kur'an ehli efendim, bir başkasına özenmesi durumunda Allah'ın dinini, Allah'ın yücelttiğini tahkir etmek. evlat Teala ve Takares genel olarak bir bakın Allah'ın dinini öğrendiği anda İslami ilimleri, hafızlı ve başka işlerle meşgul olanlar e, mutlaka orada bir e, o Kur'an'ı tahkir etmeleri, Kur'an'ı e, sahiplenmemelerinden dolayı başlarına bir takım haller geliyor. Yani emin olun böyle oluyor. Yani e, net olarak şöyle anlamak lazım. Rabbimizin celalinin ilim sıfatının tecellisi bir Kur'an'a sahip olmuşsun. Ahkamı Kur'an'a, İslam'a, Allah'ın dinine veya İslami ilimleri öğrenmiş. Bırakıyor başka bir iş yapıyor. O işleri yapan var zaten. Yani bize şu lazım. Doktor da olsa İslami ilimleri öğrenmesi lazım. Mimar da olsa İslami ilimleri öğrenmesi lazım. Zengin de olsa İslami ilimleri öğrenmesi lazım. Hangisi olursa olsun Allah'ın dinidir. Kur'an'ı, Fatiha'yı öğrenmesi lazım ki cennete gidebilmesi. Namazın kabul olması için bunları bilmesi lazım. Şimdi oradaki adam yani hem hafız ol, şey hem doktor ol, hem hafız ol. Yani doktorsun, hafız olmaya çalış. şimdi ne yapılıyor? Tersine yapılıyor. Şimdi hafız ol, doktor oldu. Yani bunu oraya yönlendirmeye çalışıyor. Bu Kur'an'a hakarettir. Yani biz oradakini buraya yönlendirmemiz lazım. Madem sende bir kabiliyet var, doktor olmuşsun. Sen birkaç ay daha hafızlığını da yap, İslam ilimleri de öğren. Efendim Allah'ın dinini de öğren. Yine tabipliğine devam et, mimarlığına devam et, mühendisliğine devam et. Efendim yaptığın işe veya zengin bir adamsın kafan çalışıyor demek ki bu kadar işleri yaptığına göre. Sen gel Allah'ın kitabını öğren. Fatiha'yı öğren, Kur'an'ı öğren. Biz oradakini Kur'an'a teşvik ederiz. Ama şimdi günümüzde... Ne yapılıyor? Hafız ol, mimar ol diyor. Yani hafızı bırak git oraya demeye getiriyor. Bu Kur'an'a hakarettir. Yani, bu, bu bunun bunun teraziye konulacak bir tarafı yok. Bazı şeyleri açık konuşmak lazım. Nedeni işte ayet-i kerime burada. Vela temudden ne? Çevirme aynayı ke gözlerini ilâ Muhammed ta anabihi nimetlendirdiğimiz, metaallandırdık. Bakma onlara diyor. Ya işte şöyle olsaydık bak buradan bakanımız olurdu, mevkimiz olurdu, yetkimiz olurdu, etkimiz olurdu, uyumuz olurdu, boyumuz olurdu. Şimdi yukarıdaki ayetler ne dedi? Ben yaratan benim. Bileseydim daha da büyük mülkler yaratırdım zaten yaratmış. Allah'ın yaratmasında dünya bin kat daha büyük yaratılabilirdi. Sınırsız nimetler olurdu. Biz işimize bakacağız. Burada yapacağımız iş, Habibim biz sana Fatiha'yı verdik, Kur'an'ı verdik den sonra ne diyor? Sen o dünyalık elde eden kişilere sen gözlerinle onlara bakma, onlara özenme. Onlara ''Efendim ezvacen minhum'' verdiğimiz bir takım şeylerden dolayı onlara böyle meyletme. Şimdi bu kıyamete kadar geçerli. Yani ey Müslüman sen Allah'ın dinini öğrendiysen, abuz olduysan, İslam ilimleri öğrendiysen, Allah'ın kitabını biliyorsan onları bırak. Sen olduğu yerde kal. Burada imkanların kısıtlı olabilir. Ama hem dünyada hem de ahirette aziz bir insansın. Biz ne deriz öbür taraftaki kişilere, yani öbür taraf derken imani manada kastetmiyorum. Yani İslami ilimleri veya Kur'an'la meşgul olmamış, doktor olmuş, mimar olmuş, mühendis olmuş, efendim veya orada bir meslek sahibi olmuş, ticaretle meşgul olmuş, zengin olmuş, tamam. Allah için rast getirsin, o zaman sen de hafızlığını yapabiliyorsan yap, Allah sana bu kabiliyeti verir, sen de hafız ol, İslami ilimleri öğren, hem vazifeni devam ettir. Allah'ın dinini öğren, haffatiha'yı öğren, namazını kıl, biz onları bu tarafa teşvik etmemiz, İslam'ın e, ahkamını öğrenmeye teşvik ederiz. Mesela efendim, Ahmet Cevdet Paşa dediğimiz, bak adı Paşa ama İslam vukukunda zirve olmuş. Kendisi bildiğimiz Paşa'dır. Yani Paşa ne yapıyor? Madem kabiliyetim var, gel burada yapmak lazım. Ama bu son zamanlarda bakıyoruz, İslami ilimleri öğrenmeye çalışan öbür tarafa teşvik ediliyor. Yani şimdi bu, bu, bunlara biraz kafa yormak lazım. Yani biz bu ayeti kerimenin üzerine durulması gerekiyor. 88. Ayet Hicr Suresi'nin Ey Habibim, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve Senin ümmetlerin kendilerine imkanlar verdiğimiz bir takım şeyler verdiklerimize gözlerini uzatma yani bakma ya işte burası vesaire diye buralara meyledme oralara bakma oralara göz atma ve sen tahsen aleyhi üzülme efendim rahfil yani bizde niye bu imkanlar böyle onların imkanları çok bizdeki imkanlar kısıtlı vesaire üzülme buna Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemek bulamadığı şeyler oluyordu. ashab Suffa'dan Ebu Hureyre'ler. Ama Ebu Hureyre kıyamete kadar unutulmayan bir sahabe oldu. O zamanın mesela birçok zenginleri vardı. Ne oldular? Eğer Allah'ın dinini yaşadıysalar cennete gittiler. Yani anlaşılacak, anlatılacak o kadar meseleler var ki burada biz üzerine duracağımız konu ahkamı dini öğrenen, bilen, İslam ilimleri öğrenen, hafız olan, dini öğrenen kişi Burada kalmalı, Hem diğer taraflara, özüyle, kalbiyle meyletmemeli. Ha, başka işlerle meşgul olanlar, onlar da iman edilir. Biz onları teşvik edeceğiz. Arkadaşım madem bu kadar kabiliyetlisin, Allah sana bu kabiliyeti. sen de hafızlığını veya Kur'an-ı namazın geçerli olacak kadar sureleri bir öğren bakalım. İslamî ilimleri öğren. Herkesin cennete gidilmeye ihtiyacı. Ülkemin insanı, yeryüzündeki Müslümanlar, kalbi iman doludur. E bunların Cennete gitmesi için ne yapması lazım? Kötü şeylere, efendim metalara fazla heveslenmemelidir. Meşru olarak bunları kazanır. Velev ki fabrikaları da olsa bunlar kötü şeyler değildir. Dünyalık şeylere sahip olmak suç değildir. Süleyman Aleyhisselam zengin idi, bunların misalleri vardır. Bu dünyalıkları biz ayağımızın altına serip Allah'a kulluk hususunda gözümüzü oraya bakacağız. Bütün meselenin özü budur. Özetin özeti arz etmeye çalıştım. Haddesele Muhammed, Sayyid Bukhari'den bir hadis-i şerif var burada. Anebi Sa'id-i Musalli, merrabi el-nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Rasulullah Efendimiz benim yanıma geldi, ve usali namaz kılıyordum, fede'ani. Yani ben de namaz kılar, kılarken Rasulullah Efendimiz beni çağırdı, bu farz namazı değil. felemâtihi, hatta sallaytu, namazımı bitirdim, ondan sonra yanına vardım. Su me'ataytu, geldim, fe ma mâ mena'ake en te'tiyeni, yani benim yanıma niye gelmedin? Niye geciktin böyle? Akol töküntü usalı namaz kılıyordum ya Söyle fakale emek olillah Allah Teala buyurmadı mı? Ya evladin amir, ey Müslümanlar, isteciyi bu ve Rasulü ile de aakum. Allah'a ve Rasulüne icabet edin. Sizi çağırdığınızda, ey gembere itaate bakar mısınız? Yani Efendimiz Aleyhisselam bildiriyor, ben seni çağırmıştım. Sen hemen cevabından namazı hızlandırıp bir an evvel bitirip veya orada işte kesebilirdi demek ki. Peygamber direkt çağırıyorsa, tabi şimdi da Efendimiz'in zamanı değil. Ama kendi sağlığında, mesela sahabe efendilerimizden bazıları Peygamber çağırıyor diye Hz. Huzeyfe radıyallahu anh efendimiz ne yaptı orada? Gece eşiyle daha yeni evlenmişti, zifafa girdi. Peygamber davet ediyor Uhud'a diye. Kalktığı gibi boy abdesti de al almadı, unuttu yani. Gitti şehit oldu. Efendim, Melaike, melekler onun mübarek naaşını yıkadılar. Yıkadılar Hz. Hanza, Hanzalar Efendimiz. Uğut'ta mesela onun naaşı orada hala ziyaret edilebiliyor. Sen bunu bilmiyor musun? Şimdi mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ittiba hususunda, onun emrini dinleme hususunda, onun sünnetleri, onun hadislerini Şimdiki Resulullah Efendimiz mesela Allah Biz Efendim Allah'a itaat edeceğiz. Yani Kur'an ve sünnet deniyor işte. Kur'an Kur deniyor, Kur'an'ı kendilerine göre yorum yapıyorlar. Sünnet deniyor, fakat sünneti işine gelenleri alıyor, işine gelmeyenleri bırakıyor. Hadisleri değiştiriyor, oradaki yapıyı değiştiriyor. Onu da kendine göre bir şekil vermeye çalışıyor ki bu da başka bir fezaat ortaya çıkıyor, yani felaket ortaya çıkıyor. Bu da ayrı bir şey. ela <gülüyor> اُعَلِّمُكَ اَعْزَمُوا سُورَ Kur'an Kur'an'dan sana en büyük sureyi öğreteyim mi? اَهَنَا قَبْلَا نَخُرُ جَمْ mescid, bu camiden çıkmadan buyur Ya Rabbi Fezzehfennep'in sızısını yukarıca Fezzehkeren Fekale buyurdu ki Elhamdülillahi rabbil alamin Bunu bana söyledi, Kur'an'ın en büyük ayetidir Elhamdülillahi rabbil alamin, r rahman r rahim mâlik yavmi diniyyâkel âbudu ve iyyâkel es-tâim ihdine s-sırâta'l-mustakîm, s-sırâta'l-lezînen il Şimdi bu e, tabi malumunuz bunun tefsirini biz ilk programda yapmıştık Fatiha-i Şerif. O zaman takatimiz yettiği kadar hazırlandık vesaire. Tabi bunlara da çalışıyoruz, bakıyoruz farklı farklı tefsirlere. Ondan sonra sizinle mütalağa etmeye çalışıyorum. وَاِيَسَّبَ <gülüyor> الْمَسَانِۜ Orada Fatiha-i manası, Rasul Efendimiz'in izahatları hepsi bulunmaktadır. وَالْقُرْعَانِ الْعَعْزِيمِ اَلَّذِي اُتِيْتُوهُ لَيْسَ مِنَّمْ وَالْلَمْ يَتَغَنَّبِ Yunus Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Kur'an'ı tagannî ile okumayan, yani Mevla ona güzel bir ses vermiş. Onun mehâricini biliyor, onun tecrütini biliyor. Bu şekilde okumayan bizden değildir. Yani Kur'an'ın da hakkını vermek lazım. Onun okuyuşudur, harfleridir, mehâricidir vesaire, olmayan sesleri çıkartmak doğru değil. Yani kişide olmayan bir sesi çıkartmaya çalışılması. Bu kıraatte, mesela meşgul, kıraatla meşgul olan, yani Kur'an okuyuşuyla meşgul olanlar, şöyle bir kelime kullanırlar. Yani boğazı çatlatarak işte göbeği patlatarak gibi böyle bir ifade vardır. Yani olmayan sesi boğazı çatlatıyor böyle. Efendim ve ciğerinde olmayan sesleri de böyle nefesi de tüketerek parçalarcasına Bu şekilde değil. Yani tabii olarak yani kişinin ciğerleri ve nefesinin çıktığı şekliyle efendim okunması doğrusu olacaktır. Ee, sesi çıkıyorsa, o sesinin to şeyine göre, ahengine göre okuyabilir. Buna müsaadeler vardır. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesela bir yatsı namazını kıldırırken Retini suresini okudu. Ee, öyle bir e, halde okudu ki sahabe kendinden geçiyordu böyle. Onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam namazdan sonra sordular dediler, Ya Resulallah. Ve sizde ne kadar güzel bir müthiş yani muazzam bir ses varmış. ''Uti'tu'nun mezamire Ali âli Davud. Davud'' aleyhisselama verilen o sesten bana da verildi. Demek ki Rasulullah Efendimiz'de bazı özellikler var ama onları ortaya çıkartmıyor. Bazen de öyle kendini efendim göstermiş oluyor. Demek oluyor ki kişi mevcut olan sesini kullanabilir. Yani ancak her zaman da kullanması doğru değil. Rasulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uygulamasında da görüyoruz. Ne diyor? 89. ayet. Evet. Hecir suresi. Ul Inni Enn Nadirul Mubin. Ul deki habibim. Inni ben Enn Nadirul Mubin. Afaçiz iki kaza dijim. Bu Enn Nadirul Mubin ile alakalı bir izahat vardır. Özeti şu. Hemzayyihat olselen buyurdu ki, ben şu dağın tepesine çıksam, desem ki, ey insanlar, efendim size iki günlük mesafede bir düşman var düşman geliyor. Ya efendim yarın veya yarından sonra bu bölgeye gelir. Baskın yapacak. Herkesi kılıçtan geçirecek. Karşı koymamız mümkün değil. Biz burada 10 bin kişiysek onlar yüz bin kişi. Hepsi de silahlı müthiş bir düşman ruhusu geliyor. İnanırız inanırız dediler. Aslında gördü ki ben nedir-ül uryan yani diyorum ki bu dünyanın sahibi olan Allah bana haber veriyor. Nasıl ki bir komutan istihbarat alıyor düşman şuradan geliyor diye Peygamberler de Rabbimiz Celle Celalü bildiriyor. Bu dünyanın sonu gelecek. Ölüm, ölüm değildir. Öldükten sonra tekrar dirileceğiz ve yaptıklarımızın hesabını verir. Ben size söylüyorum. E, o zaman tamam. Madem böyle bir şeyler var, bunları yapan Allah onları da yapar. Efendim kabul ediyorum dediler. Sahabe oldular ve ahireti kurtardılar. O'daki inni ben enen nedir? İkaz ediyorum. Korkutuyorum, bildiriyorum, haber veriyorum efendim düşman gelir e, geldiği gibi ölüm geliyor ve mahşerde hesap var. El-Mubin'a açık ben size söylüyorum. 90. ayet. Kemâ enzenna indirdiği indirdiğimiz gibi alel muktesimin. Bu ayeti kerimede izaha ihtiyaç var. Muktesimin kelimesi Mekke'nin girişini taksim eden böyle 12 bölüme ayrılan ve Yahudi Hristiyanlar orada bir takım müşrikler Mekke'nin girişinde yer tutmuşlar ve dışarıdan gelenleri orada efendim karşılıyorlar, ticaretlerini yapıyorlar ve onları işin tabi buraya kadarı anlaşılıyor ama bundan sonrası daha da e, üzücü şu manada gelenlere diyorlar ki işte orada bir peygamberliğini ortaya koyan biri var o yalancıdır ona uymayın ona efendim, inanmayın diye Resulullah Efendimiz'i kötülüyorlardı. Şimdi bakıyorsunuz basınıdır, yayınıdır veya bir takım merciler, oryanteller, efendim misyonerler küfür alem işte İslam adına böyle gruplar oluşturup onları terörist hale getirip İslam'ı kötülüyor, Müslümanları kötülüyor. Müslümanları o şekilde gösteriyor. Halbuki Müslüman efendim yaşatmak için uğraşır. Karşısındakinin efendim imkanlara kavuşması için uğraşır. Kur'an'ın en özet ayeti وَيُوْسِرُونَ عَلَى اَنْفِسِمْ وَلَوْكَانَ فِيْمْ Kendisinin ihtiyacı olsa bile kardeşini, din kardeşini, mazlumu kendine tercih eder, onun ihtiyacı görülsün der, din, bunu istiyor ama oradan hakaret ediyor, kötülüyor, yalanlıyor, iftira ediyor, müşrik. Bunlar başlangıçta olduğu gibi kıyamete kadar da devam ediyor. Yani hem gevurluk yapıyor hem de İslam'ı efendim kötülemekle, Allah'a iftira etmekle, Müslümanlara iftiralarla yavurluğunu inkarını efendim Kaşmerliyor arttırıyor. Temanzenna biz bunu indirdik alel muktasimin. Mekke'nin girişini taksim etmişlerdi ve gelen insanları peygamberi kötülüyorlardı. Ellediğine işte o müşrikler calu yaptılar el Kur'an. Bu da kıyamete kadar illa Mekke'dekiler değil. Yani şu andan günümüzle ilgili de söylüyorum. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar geçerli. Kur'an'ın esas manasını anlamak lazım. <gülüyor> yaptılar. El onlar cahilû yaptılar kuran Kur'an'ı avzeyn parça parça ettiler. Fetüminle birader <gülüyor> kitabı tek bunu bir kısmını inanıyor, bir kısmını inanmıyor. Burası olur diyor, burası olmaz diyor. Burası günümüze uygun, burası günümüze uygun değil diyor. Ondan sonra kendine göre dini bozuyor, kendine göre bir din ortaya çıkartıyor. Ondan sonra din budur diyor. Halbuki dine benzer tarafı yok. 91. ayet açıkça bunu söylüyor. Onlar Kur'an'ı parça parça yaptılar, bölüm bölüm yaptılar. Fe verabbike. Mevla talebi ki zatıma yemin ederim ki lenes elennehum Elbette muhakkak kesinlikle burada teykitler var. Kesinlikle la kelimesi de ekittir. Şimdi okurken siz buradaki şedde ile bitiyorsa mesela burada ne var? Lenes elenne. Deles elenne. Efendim orada tekit var, yani şedde varsa bu tekitleniyor E kesinlikle muhakkakum, onların ecma'i hepsine soracağım diyor Allah, hepsini tek tek soracağım. Sen yani benim mülkümde efendim biz, bana asi oldun. İki, benim o güzel dinimi, benim hükümlerimi düşünebiliyor musun insan ya? Allah'ın hükümlerini beğenmiyor. Allah'ın hükümlerini bir de iftiralarla, kötü insanları türetmekle, kötü insanları Efendim donatmakla, onları din adına göstermekle e, ve o şekilde dine saldırıyor. Yalandan bir e, din adamı türetiyor, yalandan bir şeyh türetiyor, yalandan bir o oluşum içerisine giriyor. Aha işte din budur diyor. Halbuki o adam zaten Müslüman değil. Müslüman değil ve onu rol icabı yapıyor o işleri. Böyle dini bozmak, insanlara dini kötülemek için bu şekilde yapılıyor. Kur'an-ı Kerim'in haber verdiğine göre sabahın erkeninde Müslüman olun, akşama kâfir olun, onları yoldan çevirirsiniz gibi bu şekilde bir yollar izlemek suretiyle dini bilerek hem adam gavurluk yapıyor hem de dini efendim insanlara iftiralarla, yalanlamalarla, Kur'an haber veriyor bunları. Onlar yaptılar bunu diyor, o müşrikler yaptılar, Kur'an'ı böyle parçaladılar, efendim kısmi olarak şu, burayı inkar ettiler, burayı inkar ettiler. Ve Rabbi rabbike, Rabbiniz olarak diyor Mevla-i Zatıma yemin olsun ki onların hepsini hesaba çekeceğim. Le neselen elbette muhakkak onları, ecma'in hepsini hesaba çekeceğim. Amma kânu ya'melul, yaptıklarından. Hesaba çekeceğim diyor, kurban olduğum Rabbim Celle Celaluhu. Festa'a bimâ tûmer. Şimdi burada ayet-i kerimeden muktasimin kelimesi, mu'yeni mütehalifîn intahale fe ala muhalafati'l peygamberlere aykırı davranacağız diye yemin ediyorlar ve tekzibihim yalanlayacağız diye ve azahum peygambere eziyet etmek üzerine. E bu burada bir hadis var. İnne meselen ve meselen bihasani Allah bi kemesedir racul'in efem etakavmuhu. İşte az önce anlattım. Benim peygamberim şuna benzer diyor. Ya hakami inni ra'aytu'l ceysh yani ben bir o ordu gördüm geliyor Ene nedir uryan, oryan? Buna nedir ul oryan deniliyor. Nedir oryan deniliyor efendiler. Fen nece nece kurtulun ki kurtulun? Feda tahayyün kavmihi fediracı. Bir kısmı itaat ettiler, oradan gitti bir yerlere sığındılar, kaçtılar oradan. Yani düşman gelip biz onları yeme olmayalım diye. Ben telaku fe kurtuldular ve keda bu tahayi öbürü yalanladı minhum. Ferasbahu. Sonra sabah oldu ve sabah sabahumul ceyş, düşman geldi, baskın yaptı, fe, hepsini kılıçtan geçirdi. Biz ne yapıyoruz? Peygamber haber veriyorsa, biz namazımızı, orucu, ibadetimizi, efendim, ahirette çıktığımızda inşallah teraziye koyacağımız sevaplarımız olacak. Öbürü de diyor yok böyle bir şey, istediğimi yaparım, olabilir. Sonra Azra Aleyhisselâm, onun ruhunu, فَلَّا اِذَا بَلَعْتِ Can boğaza gelince, ben رَعَقْ Sana kim hayat verir? اَزَنَّنَّهُ الْفِرَاقِ Firak ayrılacağını anladı. Ondan sonra وَالْتَفَتِ السَّاقُوا بِالسَّاقِ Sevkiyat cehennemin dibine gidiyor. Kim ne yaptı? Kimse bir şey yapmadı. Kendi ne yaptı. Herkes kendine yapıyor. Kendine yapıyor. Adam diyor ben hürüm, özgürüm. Evet doğru doğru. Herkes özgür ölünceye kadar. وَانْ تَلَقُوا عَلَى مَلِكِيهِ فَنَا جَوْا Kurtuldular. Bunları da inkar ettiler. Hepsi helak olup gittiler. Bu iş buna benzer diyor. efendim. فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرٍ Habibim ya Muhammed onların başlarını çatlatırcasına yani bir cam, e, kristal bir şey böyle çatlayınca böyle nasıl ki böyle toz duman oluyor Mevla Teala ki yani فَاسْتَعَ بِمَا تُؤْمَرٍ emrolunduğunu, Rabbimizin emrini biz ısrarla, savimiyetle bunu şuna benzetirler 10 ton, 20 ton bir su var aynı noktadan bir noktaya, bir mermerin üzerine bir su Tıp tıp tıp tıp damlasa ne olur? Burada bir iz yapar. İnsan oludu öyle. Hadi, hadi yalvaracağız birbirimiz. Evladımıza, çocuğumuza çır. Tesla yap, bimatu mer emrolunan yap ve arid yüz çeviren müstehkim İnna kefeyna kel Seni yalanlayanlara karşı biz kafiiz efendim. Ve la takafhum fe inna Allah'e kafi ke Onlardan korkma. Onlardan korkma. Allah onlara karşı sana kafi dir ve hafizuke minhum ve koruyucuyum diyor Allah. Ya ayyuhar rasul ey peygamber belliyum aunz ile ile kimi rabbik rabbinden indirileni de söyle. Ve in lem tef'al fe ma ballatelisad. Vallahu Allah yasimuke minen nas. Allah seni insanlardan korur. Allah seni insanlardan korur. Yani bu ayet kelime geldikten sonra efendimiz Asetü vesselam'a kimse zarar veremedi. Öldürmek için gelenlerin gözü kör oldu. Göremez oldular. Sesini duyuyorlar kendini göremediler. Kurban oldum Rabbim. الذين 96. Yecalune yapıyorlar mı Allahi Allah ile beraber ilahen aher başka ilahlar. Allah'a inanıyor ama ben Allah'ın dediğini değil şu şu yolda giderim diyor. Evet. Vesefe'l alemun yakında görecekler diyor. Ya'lemun bilecekler. 97. Ve la kad na'lemu biliriz enneke yadiqu sadruke bima yakulun. Onların dediklerinden kalbin daralıyor Habibim ya Muhammed sallallahu öyle iftiralar, öyle ihanetler, öyle hakaretler ediyorlar ki küfür hâlinden. Veya din adına ortaya koyup da peygamberi devre dışı bırakmalar, hadisleri inkar etmeler, İslam ile ilgili yanlış şeyler söylemeler kasıtlı yapılıyor, bilerek yapılıyor. Habibim bundan kalbin daralıyor. E, kıyamete kadar Müslümanın da bunlardan kalbi daralıyor. Peki bunlardan biz hangi yolu izleyeceğiz? Adam dine, mukaddesata, efendim ezana, bayrağa hakaret ediyor. İhanet ediyor Allah'a baş kaldırıyor fesbih hamdi rabbik rabbini hamd ile tesbih et ve kum min Allah'a secde edenlerden ol burada anlaşılıyor ki insanın kalbinin darlığı zikirle tesbihle tahmidle selamete kavuşur rahatlığa kavuşur fesbih bihamdi rabbik bima yekulun o efendim insan daralıyor Demek ki o kötü sözler, inkarcılar, isyanlar, çalgılar, müzikler, gıybetler, günahlar, haramlar, inkarlar insanın kalbini daraltıyor. Yadîku, <gülüyor> daraltır sadruke göğsün. İnsanın kalbi daralıyor. Günümüzde yeni stres diyorlar. Ya yani stres dediğimiz şey haramlar, günahlar insana bir kasavet veriyor. Efendim karartıyor insanı, daraltıyor, mahvediyor, sıkıntı sıkıntıya götürüyor. Ee, Behlül dana vardı. İşte herkes kendi bacağından asılır gitti şehrin ortasına bir koyun kesti astı oraya birkaç kusura kokmaya başladı. Herkes dedi ki yahu işte bu ne yapıyor Harun Reşid'e şikayet ettiler dedi. Herkes koyun bacağından asılır astı işte oraya. Ondan sonra Harun Reşid dedi ne demek istiyorsun yani anladım bir, bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Dedi ki bir kuzu efendim bozulmamış iken etrafa zarar vermiyor. Bozulmaya başlayınca bir noktada da olsa binlerce kişi rahatsız oluyor. Bir insan efendim Allah'ın emrine uygunken kimseye zarar vermiyor. Allah'ın emrinden bozulmaya başını kurtlanmaya başladı mı bütün her tarafı kokutuyor. Efendim bir mahalleye girildi. Orada pis bir koku vardır. Aslan diyor ki gıybetten gelir bu koku dedi. Yani gıybet mahalleyi kokutabiliyor. Böyle şeyler var. Efendim bu meseleler basit meseleler değil. Demek ki bir insan bu darlıktan, sıkıntıdan kurtulmanılıyor ve sebbih bihamdi rabbik Rabbini hamdinle tesbih et. اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَطْمَيْنِرْ kulub Kalp zikrullah ile. Onun için yani bu ehli tarik, yani bu işin üstadı erbabını bulabiliyorsan erbabı olacak. Bütün iş, tasavvuf ve tarikat Allah'ın dinine uymalı. Kuralları Allah'ın emri, Peygamber'in sünneti, İslam'ın ahkamı Efendim, minarayı ulemay, ehli sünnet cemaat, ehli sünnet ulemanın görüşlerine uygun hareket ediyorsa ona tasavvuf ve tarikat denir. Eğer عَرَى عَرَى ehli sünnet vel cemaat, ulemanın Kur'an ve sünnetin yapısına uymuyor, kendine göre kurallar koyuyorsa o batıldır, o tarikat olmaz. Tarikatın kuralı yoktur. Tarikatın kurallarını din tayin eder. Yani tarikat, mesela açılmışken net söyleyeceğim, dini dört dörtlük yaşamaya söz vermektir. 500.000 tane asker vardır. Bir de 1.000 tane özel birlikler vardır. Herkes Müslümandır. Öbürü de der ki ben Rabbimin dinini tam yaşayayım. Nafilesiyle, farzıyla, vacibiyle, sünnetisiyle, edebiyle, ahlakıyla yani resul Efendimize tam ittiva edeyim, tam yaşayayım diye karar vermektir. Özetin özeti. Ve bi hamdi rabbik, Rabbini tespih et ve kom mins Secde edenlerden ol ve suremiz burada bitiyor ve abud Rabbek 99. ayet Hicr suresi Rabbine kulluk et ve ibadet kulluk et Rabb'e Rabbine hatta yatiye kel ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Şimdi burada mühim bir mesele var. O da şu. Ali Seyyid ve selam efendimizi yalanladılar, hakaret ettiler. Cebrail Aleyhisselam geldi. Cebrail Resulullah efendimiz Kabe'de tavaf ediyor. Hakaret ediyorlar. Bu 5-6 kişi var burada, uzun uzun anlatılmış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cebrail Aleyhisselam geldi. Es, Esved bin Muttalib. Esved bin Muttalib, Cebrail Aleyhisselam ona yüzüne karşı böyle yeşil bir yaprak efendim attı. Ve onun gözleri kör oldu. Bir de Esved bin Abdiyahus vardı. Esved bin Abdiyahus, Resulullah Efendimiz onun karnına şöyle bir işaret etti. Burada hadis-i şerif rivayetleri uzun uzun anlatılmakta işaret edince o da gittik bir susuzluğa tutuldu. Yani nehirleri içse doyamadı, doyamadı, doyamadı böyle susuzluktan o şekilde feci bir şekilde geberip gitti. Velid bin Muhire vardı, Velid bin Muhire ayağına bir ok saplandı, böyle küçük bir çizik oldu. Aleyhisselatü ve Efendimiz onların yüzüne karşı lanet etti onlara, çok hakaret ettiler. Yani bir insanın inkarı veyahut da gavurluğu kendine, bir de dine Allah'a, peygambere, ilim ehline pe hakaret etti mi gavurluğu yetmiyor bu sefer, haddi aşıyor. İşte Rasûlullah Efendimiz bunlara başlangıçta bu cezaları Allah'ın emriyle verdi, verdirdi yani Mevla'nın müsaade etti. Onun için yeryüzünde de aynı şekilde dine ihanet edenlere müstahakkını versin, de diyelim başka. Velid bin Mughire vardı, ayağına bir ok saplandı. Onun yarası ayağı açıldı böyle, deve hörgücü gibi, feci bir şekilde o da geberip gitti. As bin Vahil vardı, ayağına bir diken battı. As bin Vahil dedi ki, peygamber beddua etmiş dedi, bu diken beni öldürecek dedi. Anladı, çoluk çocuğunu topladı. Bana dedi tedavi bulun falan, o diken onu, efendim, feci bir şekilde abseler oldu, o da öyle gitti. Ee, ve e, bir de Haris bin Dulabik vardı, bu da efendim ağzı burnu böyle irinlerle doldu, o da o şekilde feci bir şekilde öldü gitti. Yani şimdi iman üzere olan bir insanın hastalık ve sıkıntısından dolayı vefat etmesi Müslümanı şehit eder. E şimdi kötü insanların bir dünyası vardı, onların da feci bir şekilde ölmeleri dünyada gidiyor, ahirette gidiyor. Ve işin sonucunu söyleyelim, o da şu. Mevla Celle Celaluhu, iman ehlinde hastalık, sıkıntı, musibet veya malı zayi olsa, canında bir sıkıntılar olsa, malı sadaka yazılır, canı efendim e, günahlarına kefaret olur, ölse şehit olur. Ancak kötü insanların bir malı vardı gitti. E, efendim canına bir şey olsa, hastalık ise heder oldu. Ölse efendim zaten ölüp gitti. Yani dünya da gidiyor, ahirette gidiyor. Onun için e, bu şekildedir dünyanın dengesi ve ahiretin sonsuz nimeti. Rabbim Rızasına muvafık bir hayat. Son nefeste iman cennetiyle cemaline müşerref eylesin. Nahl suresine geldik. Nahl arı demektir. Burada balla ilgili yani hayvanlar alemiyle alakalı Allah'ın yaratmasının sanatlarını, sırlarını konuşacağız. İnşallah yeni bir sureyle efendim, bir sureyi bitirmiş olduk. Yeni bir sureye başlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rızasına nail eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Amin. Subhan Rabbiyel Ali'yle -Ali alel ve hebel Hedena lihaza ve ma kunna linetedevla en hedana Allah. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala Ali ve sahbi ecma'an. Ya Rabbel sevdiğin işlerle meşgul ile, azabından, gazabından muhafaza bunu da görmek istediğin kemalat asaletini nasibeyle. Sıhat afiyette daimeyle. Zalim, hain, kötülerin, ceberutların, tasallutlarından muhafaza ile. Son nefeste iman, eşhedü la illallah ve Muhammeden abduhu ve Resulü diyerek Özür dilerim ya muvaffakiyle, el fatiha Allah müsaade. Ağzı belli Allah'ın Şeytanı Rüdem, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah, Rabbı Alamın r <gülüyor>